Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su Hakkı'nda bu hafta Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca yayınlanan kuraklık eylem planına bakmak istedik. Zira kuraklık Türkiye'nin kanayan yarısı aslında. Her seferinde e, ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz ama hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Bu eylem planı 2017-23 yıllarını kapsıyor. Raporda şöyle denmiş, dünyada ve ülkemizde kuraklık olaylarında bir artışın olduğu gözleniyor. Türkiye kurak ve yarı kurak iklim şartlarının karakteristik özelliklerinden dolayı kuraklık afetine karşı oldukça duyarlı bir yapıda. Türkiye gibi su odaklı faaliyetlerin yoğun bir biçimde devam ettiği ülkelerde kuraklıkların etkileri geniş alanlara yayılabilmekte ve başlı tarım olmak üzere pek çok sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebilmekte. Uzun süreli kuraklık olayları bitki, toprak, su arasındaki hidrolojik dengeyi bozuyor. Ciddi ekonomik, çevresel ve sosyal etkilere yol açıyor. Türkiye'de kuraklık tabi afetler içerisinde doğrudan veya dolaylı olarak en fazla alanı etkilemekte olan ve ekonomik anlamda çok ciddi kayıplara yol açabilen bir afettir. Kuraklıklar her yıl ülkemizin farklı bölgelerinde etkisini gösteriyor. Bu bölgelerde başta içme suyu olmak üzere su kullanan sektörleri olumsuz yönde etkiliyordur, etkiliyor demekte. Evet. evet devamı şöyle kuraklığın doğal süreçteki oluşumunun engellenmesi mümkün değildir. Ee, şimdi evet. bundan itibaren biz başlıyoruz <gülüyor> konuşmaya, eleştirmeye başlayalım evet, şimdi. Eleştirmeye oldu. başlıyoruz. Tabii kuraklık doğal bir e, afet e, ama e, şimdi içinde bulunduğumuz kuraklığı doğal olarak nitelendirmemiz mümkün değil. E, yıllardan beri alışığa geldiğimiz kuraklıktan daha farklı bir kuraklık krizinden bahsediyoruz. Sadece Türkiye'de değil ve dünyada e, bir kuraklıktan bahsediyoruz. E, bunun nedeni ise doğal olmayan insan etkisiyle. Gelişen iklim değişikliği insan etkisiyle derken de aslında doğal olmadığına ilişkin vurguyu yapmak açısından evet. e, önem arz ediyor A, ama bunun nedenleri e, işte e, fosil yakıt kullanımı ve arazi yapısındaki radikal değişiklik. Bu değişiklik iklim değişikliğine yol açtığı için kuraklıkların şiddeti artıyor. O yüzden bu cümle örneğin e, doğru bir tanımlama değil. Kesinlikle. Bakanlığın Hı -hı. E, metnindeki cümle e, önümüzdeki kuraklıkların e, şiddetini azaltmamız mümkün aslında. Evet dolayısıyla engellemesi de mümkün olabilir. Burada mümkün evet. değil denmiş. Ee, yine raporda şöyle devam etmiş ancak kuraklığın doğru yönetilmesiyle muhtemel kuraklığın olumsuz etkileri azaltılabilir ve kuraklık sonucunda ortaya çıkması muhtemel problemlere ilişkin önceden gerekli tedbirlerin alınması sağlanabilir. Yani zaten raporu da biz incelediğimiz zaman gördük ki hep böyle iklim değişikliğini ve ondan kaynaklı kuraklığı e, ortaya çıkartan sebepleri ortadan kaldırmak yerine hep böyle tedbir almaktan bahsediyor. Evet. Ve tedbirler de zaten hani o söylenen tedbirler de hayata geçirilemiyor onu görüyoruz. Ulusal kuraklık yönetimi strateji belgesi ve eylem planı ile sürdürülebilir kuraklık yönetimi için halkın eğitiminden bahsetmiş. Etkin su fiyatlandırma politikalarına kadar birbirini tamamlayan tedbirlerin bir plan dahilinde e, yapılması gerekir demiş. Ama şimdi halkın eğitiminden Evet, Anladıkları açıyorum. nedir yani biraz ondan konuşalım. Evet yani şimdi şöyle bir şey de var e, gençlere özellikle ilkokul e, çağından itibaren çocuklara doğa sevgisi açıklayalım e, aşılayalım e, doğanın öneminden bahsedelim gençlere şeyi var, anlayışı var. Ee, bu yaygın bir biçimde hayata geçirilmeye de çalışılıyor bir yandan. Bu önemli. Tamam. Bir itiraz Hı -hı. yok. <gülüyor> bu kadar doğadan yabancılaşmış bir ortam içerisinde çocukların doğayla evet, <gülüyor> evet. E, kurabilecekleri bağlantı alanlarını zenginleştirmek iyi bir şey. Ama e, şöyle bir şeyi fark etmek lazım. Her şey gelecek kuşaklara ertelenmiş durumda. Oysa bugünden yapılabilecek olanlar ve bugün aslında politikaları inşa edenler e, hiçbir şey yapmaz durumda ve çocuk Hı -hı. Hı. çocukları sadece şey yapalım, çocuklar eğitelim, eğitelim e, durumunda. Ama buradaki kastedilen büyük ihtimalle e, halkın eğitimi daha geniş bir e, şey kapsıyordur, e, grubu kapsıyordur. Ama burada da bir not e, düşmek lazım. Bu eğitim meselesi değil. Yani eğer burada halkın eğitimi den kastedilen şuysa, Türkiye'de örneğin e, efsası kullanım miktarı yüzde on beş. Evet, %85'i tarımsal e, ve Hı. sanayi anında kullanılıyor. Ee, eğer su tasarrufunu sadece eğitim üzerinden e, sağlayabileceğinizi ve %15'lik kısma yönelik bir eğitim yapacağınızı düşünüyorsanız su kullanım açısından... E, ...bu da bir anlam ifade etmeyecek rakamsal Hı. olarak... E, Bakalım e, diğer metni ilerledikçe Hı -hı. bunu mu kastediyorlar sadece? Onu alt... zaten göreceğiz. Bu <gülüyor> eğitimi mi yoksa daha geniş bir şey mi? Evet bir de Nurhan şeyi de söylemek lazım. Burada etkin su fiyatlandırma politikalarına kadar demiş. O da çok önemli bir konu. Hı. Şimdi her zaman şöyle şey yapılıyor yani Dünya Su e, Konseyi'nin de işte Dünya ya, Su Korunları'nda. Ya bu neoliberal politikaların evet. yani. <gülüyor> Ya diyorlar ki hep e, su... Aslında maliyetinin altında bir fiyata veriliyor insanlara işte yeterince pahalı değil o yüzden insanlar suyu e, şey fazla harcıyorlar diye evet. bir tasarruf yöntemi değil suyun pahalandırılması Hı -hı. ama hep öyle algılanıyor burada da onun altı bir kez daha çizilmiş ya da şöyle de ifade edebiliriz kıt kaynaksa zaten e, değerlendirilmesi gerekiyor ekonomik Hı -hı. olarak bir önem atfedilmesi gerekiyor dip başından e, politikalarda tek kazanan e, Bundan para kazananlar oluyor. Yani evet, bunu satan şirketler oluyor. Evet, şirketler oluyor. O yüzden de su fiyatlandırma politikasından kastedilen nedir çok net tanımlamak lazım. Yoksa genel uygulama bu neoliberal politikalar çerçevesinde suyun fiyatının arttırması olacaktır. Evet. Şimdi bu dokümanda yani eylem planında kuraklık eylem planında molak öneriler var ve ilkeler olarak bunlar önümüze çıkmış. ...ne söyledikleri tam olarak belli değil... ...pratik önerileri de yok... ...onlardan birazcık başlayalım... ...mesela bir tanesi, bir ilk ilki... ...sürdürülebilir bir kuraklık yönetimi için... ...havza ölçeğinde yapılacak çoklu tedbirleri içeren... ...çalışmaların bir plan ve program... ...çerçevesinde entegre bir yaklaşımla... ...ele alınması demiş... ...ilk ilki olarak bunu söylemiş... ...ama şimdi biz pratikte baktığımız zaman... ...havza ölçeğinde planlama yapılıyorsa... ...bu İstanbul'un çok iyi bildiği... ...bu Melen projesi gibi... ...veya işte... Ee, bu Konya havzasına e, oradaki endüstriyel tarımı sürdürebilmek için çok yoğun su isteyen endüstriyel tarımın devam edebilmesi için yapılan işte mavi akım projesi. Bu su transferi projeleri havzalar arası su transferi projeleri nasıl yapılıyor? Yani hem böyle diyorsunuz hem de pratikte baktığımızda. Tam tersini görüyoruz. Çünkü bu havza bazında yönetim, su yönetimi çok önemli bir şey. Yani hem Avrupa Birliği'nin hem de bütün dünyanın kabul ettiği tabii, bir tabii. şey. Tabii yani tabii. Bizim de aslında uzun yıllardan beri hani üstünde çalıştığımız bir konu havza evet. bazlı su yönetimi. Hayata geçmesi hı hı. gerekiyor. Çünkü böyle bir durumda siz o havzanın potansiyelini aslında ortaya çıkartabiliyorsunuz. Ve neleri yapıp yapamayacağını görüyorsunuz. E, bu açıdan önemli havza bazlı e, su yönetimi planlaması. Ama hem bunu söyleyip hem havzalar arası e, su aktarımına başladığınız an aslında siz havza yönetimi yapmıyorsunuz anlamına gelir. Hı hı. Havza ölçeğinde yapmıyorlar en azından. Evet Hı. yani genel daha o zaman da şöyle bir şey yapmaya başlıyorsunuz. Merkezi bir yönetime doğru evrilmeye başlıyorsunuz. Çünkü bu yönetim aynı zamanda havza bazında yapmaya kalktığınızda o havzanın Hı. aktörlerinin de katılması anlamına gelir. Bundan da imtina ediyorsunuz. Aslında kriz politikalarında genelde başvurulan yöntem de bu. Kriz var söylemi ve ne kadar ağır olduğu söylemi daha merkezi. Tedbirleri gerektirir de kendiliğinden doğuruyor diye anlatıyorlar ama böyle değil daha doğrusu bu çözüm merkezi çözümler her zaman iyi olmuyor. Evet kuraklığın ikinci ilke bu da kuraklık zararlarına. Azaltmak için yapısal ve yapısal olmayan tedbirlerin alınması Biz zaten bunu anlayamadık hani Yapısal ve yapısal olmayan tedbirler ama ne de, neyi, hani, neyi kastediyor ya, muğlak değiliz. yani baya ee, Mesela kuraklığa bakıyoruz Kuraklık biliyorsunuz sellerle birlikte geliyor aslında Kuraklık ve seller aynı olayın Aynı iklim değişikliğinin iki ucu Mesela nehir ve dere yataklarındaki yapılaşmaya baktığımız zaman bunların beton kanallara dönüştürülmesi. E, nehir havzalarının, dere yataklarının ve Hopa'da işte bu 2015 ve 2016 yıllarında yaşanan sellerin ölümlü felaketlere dönüşmesi aslında e, doğru düzgün tedbirlerin alınmadığının en bariz göstergesi. Hı. Biz bunu e, şey yapıyoruz ondan sonra ne bileyim işte. Kuraklığın zararlarını azaltmak için bir de şey göletler yapma meselesi var yok işte bin, göl, bin günde bin göle söylemesi bile zor Bunlar göllerin kurumasına neden olup işte sonra yapay göl yapılması gibi absürt şeyler Yağmur hasadıyla ilgili hiçbir şeyin yapıldığı yok ülkede Z sadece böyle birkaç pilot çalışması boyutunda devam ediyor Hani bunları söylüyorsunuz ama nerede? ...hiçbirisinin Hı. bir uygulaması yok. Aslında genel olarak hani bu ulusal kuraklık yönetiminin... ...ilkeleri kısmında... ...şimdi... E Sadece metin olarak okuduğunuzda olumlu şeyleri çağrıştırabilir. Hı hı. Ama uygulamalara baktığımızda, tarihsel olarak gelen uygulamalara baktığımızda bu olumlu şeyleri e, göremeyeceğimizi biliyoruz. Hı hı. E, o yüzden hani böyle bir metinde radikal bir değişiklik yapıyorsanız, bir yönelim değişikliğinde bulunuyorsanız bunun işaretleri olması gerekiyor. Böyle hı. bir şey yok. O zaman e, ilk akla gelen de şu oluyor. Şimdiye kadar uygulanan... Politikalar neyse bunlar hayata geçecek Devam yani, edecek e, Anlamına geliyor Yani burada örneğin kurak dönemde Zarar görme riskini azaltmak maksadıyla Suyun tasarruflu kullanımını sağlayacak Stratejiler ile kuraklığın Etkilerinin azaltılması Şimdi e, bugüne kadar e, Uygulanan şuydu Su tasarrufu yöntemlerinde Ağırlıklı olarak örneğin efsel su kullanımında işte az önce de söylediğimiz gibi Suyun fiyatını arttırmak bu çok neoliberal politikaların bir şeyi, devamı ya da Hı -hı. onun dayattığı bir şey, uygulama yöntemi. Burada e, su fiyatı ne kadar artarsa az kullanacağımız düşünülerek e, hayata geçiriliyor. E, bu maddede bunun aksine bir şeyi olmadığı için bundan sonra hani su fiyatlarının daha da artacağını e, söylemek mümkün. Hani çok böyle e, zoraki bir eleştiri de yapmıyoruz ya da art yani davranmıyoruz. Şey evet, evet Yaşadığımız şeyin sonrasını. Hı -hı. Anlatmaya çalıştığımız için Bir özel şey yok Yani şurada burada şöyle bir şey Söyleseydi yani gri su kullanımı için hmm. özel Tedbirler alınacak bu gri su Kullanımı evsel su kullanımı ya da işte Sanayinin Atık suyu kullanması için tekrar hı hı, yeniden, e, yeniden kullanması için, için Özel tedbirler alınacak zorunlu Kılınacak ya da yağmur hasatı Yaşamımızın artık parçası Haline getirilecek Gibi şeyler olsaydı bir farklı yönelime Hı. başvurduklarını anlayabilirdik. Yok. Genel geçer bir şey anlatılıyor burada. E bu genel geçer şey ise bir önceki yaptıkları diye özetleyebiliriz aslında. Aynen öyle. Ee, şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman e, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün iklim değişikliği ve kuraklık analizi ismi isimli çalışmasında da belirtildi ki biz de daha önceki şeylerde programlarda da belirtik 1928'de 73'te. 89'da 90'da 93'te, 99'da 2000 ve 2008 yıllarında yaygın kuraklıklar olmuş ülkede bunların çoğunu hatırlıyoruz yani çoğunu demeyim de daha doğrusu Sonunda Ben 5 hatırlıyorum <gülüyor> ee, şimdi ASKİ verilerine göre yani Ankara su ve kanalizasyon işletmesi Verilerine göre 2008 yılında Ankara'da meydana gelen kuraklık barajlardaki su seviyesini %3.8'e kadar düşürmüştü. Ve çok ciddi bir içme suyu sıkıntısına yol açmıştı. Yani çok ciddi bir kuraklık içerisinde ülke baktığınız zaman. Aslında şunu söylemek lazım. Şimdi e, az önceki rakamlarda da daha doğrusu e, yetkililer de Veysel Orlu da sık sık söylüyor. Zaten Hı -hı. Bir, belli bir periyodumuz var. 7 yılda 11 yılda biz bir kuraklık yaşıyoruz. Ee, rakamlarda bir miktar onu da gösteriyor. Ama son dönemlerde bu 80 bu yan. Evet, evet. E, kurak dönemlerin sıklaştığını görüyoruz. Bunun evet. bir açıklaması oluyor olması lazım. Bu açıklamayı kaçırdığımız Hı -hı. E, anda aslında e, sorunu doğru tespit edememiş oluruz. Bu evet. da çok variz bir biçimde programın başında da ve defalarca da söylediğimiz gibi iklim değişikliği. Yani iklim değişikliğine bağlı bir kuraklık tespiti yapılmadığı Hı -hı. sürece aslında kuraklıkla mücadele etmek de mümkün değil. Çünkü iklim değişikliğini e, hızlandırıcı şeyleri yapmaya devam ediyorsunuz. Evet. O zaman bu kuraklıklar da daha da sıklaşacak. Aynen. Şimdi baktığımız zaman son yıllarda yıllık ortalama yağış miktarı ülkenin genelinde ortalama 574 milimetre olmuş. Ama Güneydoğu bölgesine gittiğinizde bu 250 milimetreye kadar düşüyor. Karadeniz bölgesinin doğusunda gittiğinizde 2500 milimetre yani tam 10 katına kadar çıkıyor. Şimdi Türkiye'de zaten böyle hani bir ülke bazında baktığımızda çok büyük farklılıklar var, varyasyonlar var yağış miktarı anlamında. Şimdi bu tip ülkelerde aynı İspanya'da olduğu gibi ve işte hı hı. Kurak Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi ee işte çok olan yerden suyun çok olduğu yerden az olan yerlere su transferleri işte havzalar arası falan çok yapılıyor. Bu aslında hidrolik paradigma yani suyu sadece bir böyle yani h o olarak gören bir yerden bir yere de çok rahat ha, bir biçimde taşıyabilirsiniz. Aynen. Onu taşıyabilirsiniz diyen bir şey yani teknoloji bazlı bürokratik ve merkezi aynı zamanda. Ancak hidrolik paradigma her yerde olduğu gibi Türkiye'de de iklim değişikliğini ciddiye almıyor. E, suyun bir hani, kültürel bir varlık olduğunu, bir yerde az sabunun bir nedeni olduğunu ve az ise orada az su kullanılması gerektiği falan. Bunun gibi gerçekleri e, şeye almadan, merkeze almadan aslında sorunu büyütüyor. Alıyorsunuz melenden suyu. Bu sefer orada bir sorun çıkartıyorsunuz. E, 185 kilometre öteden su getiriyorsunuz. İstanbul'u daha da büyütüyorsunuz. Su sorununu daha da büyütüyorsunuz. Böylece şeyi vurgulamak lazım herhalde Akgün burada. Hani bu Hı. iklim değişikliğinin öncesinde bu hidrolik paradigma daha bir sürdürülebilir durumdaydı. Tabii yani. Hı -hı, 20 cihazının cihazının evet, da belki. Hem evet. su kullanımın artması sürdürülemez hale geldi. Yani su kullanım miktarının ve alanının çeşitlenmesi... Bir sürdürülemez e, hale getirilen etkenlerden bir tanesi ama asıl olarak bu hidrolik paradigmayı yaşatabilecek su varlıklarınız azalıyor. Bunu görmek lazım. Yani melenden suyu taşımanız e, birçok soruna yol açıyor şu anda ama e, iklim değişikliğiyle birlikte melenden taşıyabileceğiniz su miktarı da Evet. ...kalmıyor. Hı hı. Orayı da tüketiyorsunuz ha, işte. Bunu yani. görüyor olmak lazım. Yani şu andaki yapılar... ...işte gölet yapmak, baraj yapmak... Ee, i̇şte bin günde bin gölet evet. projesinin e, sürdürülebilirliği yok Çünkü o yaptığınız göletleri hep ifade ettiğimiz gibi Yine e, dolduracak e, yağmur e, ya ki. da işte ha. kar yağışı olmadığı ha. süre içerisinde Bunlar atıl e, şeyler haline gelecek e, Ne derler inşaat çalışmaları haline gelecek O yüzden kuraklıkla ilgili yapılan çalışmalar kısımda yine Hı -hı. geçecek olursak Metinde de Evet yani aslında bu anlattığım sidrolik paradigmanın somut ıı, şeylerini hani önerilerini bize önermiş burada. Büyük kısmı aslında şimdiye kadar yapılan kuraklıkla ilgili yapılan çalışmaların büyük bir kısmı tarımsal kuraklık ekseninde yapılmış. Bunun yanında kuraklık durumunda illerin içme suyu ihtiyacını karşılama maksatlı çalışmalarda yapılmış. İşte yeraltı suyu kuyuların açılması havzalar arası su transferi yapılması diye bunları da örnek vermiş yani gayet bazı bir şekilde. E dediğimiz gibi bu sadece problemleri büyüten ve e, iklim değişikliğine de katkıda bulunan şeyler. Yani bu mekan şunu söylüyor. Ben yine kuraklığa yönelik olarak e, yapmaya devam ettiklerimi e, devam, e, ettireceğim. Yapmaya <gülüyor> devam ettireceğim. Yapmış devam ettireceğim diyor. Yani burada örneğin bu kuraklığın nedeni iklim değişikliğidir e, ya da kuraklığı şiddetlendiren. Diyelim daha doğru Hı -hı. ifade olacak. İklim değişikliğidir ve bunun içinde bu iklim değişikliğine yönelik adımlar atmazsak Hı -hı. E, bu sorunu çözemeyiz, tedbir alamayız diyen bir şey yok içerisinde. Hı -hı. Var olanı devam ettireceğiz deniliyor. Bununla ilgili bir rapor da var hatta evet. Türkiye'nin karnesini. Evet, e, ona da biraz bakalım. Şimdi e, şey de demiş şunu da söylemek lazım. Kuraklık afetini deprem gibi diğer doğal afetlerden ayıran en önemli özellik başlangıç ve bitiş zamanının kesin bir şekilde tespit edilmesinin çok zor olmasıdır demiş. Ya bunda tespit edilemeyecek bir şey yok. Veysel Eroğlu bile diyor artık 4-5 senede bir aşırı kurak dönem geliyor diyor. Bu sebeple ülkemizde kuraklık afetinin zararlarını azaltmak ve gerekli tedbirleri alabilmek için erken uyarı sistemleri geliştirilmesi gereklidir diyor. Biz de erken Aman uyarı yani. sistemi olarak evet. dikkate almaları gereken noktanın şu olduğunu söylüyoruz e, ki bu da uluslararası bir e, sivil toplum kuruluşu Climate Action Tracker tarafından e, yeni bir raporla e, açıklandı. Türkiye Türkiye'nin iklim eylemi kritik derecede yetersiz olduğunu ifade ediyor bu rapor. Türkiye de dahil 33 ülkenin dahil edildiği bir çalışma Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle birlikte ...Türkiye'nin de iklim taahhütlerinin yeterli ve adaletli olması kriterlerine göre e, yapılan sıralamada... ...kritik derecede yetersiz kategorisinde değerlendirilmiş. Yani en aşağı kategori. Tabii. E, evet. Yani uyarı sistemi iklim değişikliği ve siz bu uyarı sistemine dikkate almadığınız süre içerisinde... ...bu ülkede kuraklık şiddetlenecek. Yani buna ister tedbir alın ister almayın yani. Durum evet. değişmiyor. Biraz daha rapordan şey verelim, bilgi verelim bu şeyin Climate Action Tracker'ın raporundan. Hı, ee, evet burada şeyi söyleyebiliriz belki e, derecelendirmeyi nasıl yapmış? Kategori sayısı dörtmüş daha önceden şimdi altıya çıkarmış. Yani kritik derecede yetersiz Türkiye'nin de içinde olduğu altı tane ülke. Hı. Çok yetersiz sonra yetersiz dediğimiz bir de. Bunu aslında ha, şöyle evet. yapmışlar. Ee, Paris Antla e, sözleşmesinde e, biliyorsunuz işte bir, bir buçuk derece ile iki derecede. Yani mümkünse bir buçuk derecede ama iki derecede tutmak gibi bir <gülüyor> hedef vardı. O da şimdi çok e, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkmasıyla birlikte muğlak bir hale dönüşüyor ama. Evet. Ona göre şey diyor işte bir buçuk derece hedefine göre... Ee, başlıyor rol model o alınırsa ona göre bir sıralandırma yapmışlar 2 3 4 ve 4 derecenin üstü yani Türkiye'nin sergilediği performans termik santraller açması ormanları sulak alanları kentleşme. yok etmesi kentleşme Hı -hı. gibi kentleşme. şeyleri üst üste koyduğumuzda hani artı 4 dereceyi <gülüyor> garantileyen bir pozisyonda o yüzden Hı -hı. ...kritik derecede yetersiz bir durumda... ...ondan sonra dönüp de kuraklıktan yakınmaya hiç gerek yok. Evet aynı. Ama Böyle olan bize oluyor. Kuraklık eylem planı yapmanın da bir anlamı yok. Burada bir de bu eylem planında tedbirler kısmı var. Kuraklık öncesi yapılması gereken çalışmalar. Pek çok şey var ama biz birkaç tanesini ele alalım dedik. Mesela bir tanesinde şey diyor yapılması gereken çalışmalar örnek olarak suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması yani yine böyle hani halka eğitimi dediğimiz şeyler ama e, baktığımız zaman grisi kullanımı bir elin parmağını aşmayacak kadar az sayıda pilot projelerden ibaret olduğunu görüyoruz yani e, şöyle bir şey bulabilir mesela bütün ...yeni binalarda bunun mecburi... ...tutulması yasal olarak... ...eski binalarda adaptasyon için... ...teşvik sağlanması sağlanabilir yani. Tabii bu seferberlik ilan edersiniz bu alanda. Evet, ee, Böyle bir kriz varsa bu krizden... E, ...çözüm olarak sadece eğitim... ...faaliyeti falan demezsiniz. Krizi bir doğrultalım dersiniz. Arkasından Hı -hı. da e, grisi kullanımı... ...bundan sonra devlet teşviğiyle... ...kamusal kaynaklarla... ...hayata geçmesi için... ...proje başlatıyoruz dersiniz... Ee, ve yaparsınız yani <gülüyor> eğitimden falan değil bu mesele hani toplumsal bir mesele ise çözme noktasında kamuyu harekete geçirirsiniz. Aynen. Ee, bir başka şey çalışma olarak da şunu önermişler. Su fiyatlandırma ve öncelik, önceliklendirme politikalarının kuraklık durumunda oluşması beklenen su arzı ve talebi arasındaki dengesizliğin düzenlenmesi amacıyla geliştirilmesi. Yani burada bu karmaşık cümlede söylenmek istenen şu kullanma suyunun fiyatını artırmaya bahane olmaktan öteye gitmeyen çalışmalar yapmak yani. Tabii. Burada da evet burada da şey örneğini söyleyelim. Bu ülke içerisinde biliyoruz bazı şirketler bir kuruş vermeden evet. içme niteliğindeki kaliteli suyu çekip sanayi alanında ya da işte eee ambalajlı yeraltı, yeraltı suyunu, ambalajlı su kullanımında çekip ee, kullanıyorlar ee, Buradaki kastedilen sadece e, Vatandaşa yönelik Bir su artırım Su fiyatlandırma politikası Olma ihtimali çok yüksek Krizdeyiz e, O yüzden yani su krizindeyiz Deyip fiyatları arttırılacak Oysa bütünüyle sanayinin e, Arıtılmış su kullanılmasını Zorunlu kıl kılınabilir Buradaki evet. net talep bu olmak durumunda Yani bunu ya da talep demeyelim de, Uygulaması bu olmak durumunda Evet. Yine başka bir öneri Yağmur suyu asadı ve gri su kullanım teşviki ve yaygınlaştırılması e Şimdi zaten önceden de bahsettik Bununla ilgili 3-5 tane pilot çalışmasından öte bir şey yok e Bunların kesinlikle yaygınlaştırılması gerekiyor Ya da evet. bir tane madde daha var Daha az su tüketen bitki türlerinin teşvik edilmesi Çok doğru çok anlamlı O zaman Konya Ovası'nda e, yapılan e, Hı -hı. işte mavi Mavi Akım, mavi akımdı, mavi derken, akımdı evet. herhalde. E, su aktarım projesinin yapılış nedeni aslında katma değeri yüksek. E, dünya pazarını evet, evet e, gıda e, şey yapmak, üretmek amaçlı. E, bundan vazgeçiyor olmak lazım. Bunu hayata geçirmemek lazım ya, e, ki bu anlam ifade edebilsin. Evet bir de şey demiş su havzasına uygun bitki deseninin seçiminin. ...sağlanması ama... E, ...var olan bitkiler maalesef işte ağaçlar falan... ...aynı Artvin Cerat Tepe'de olduğu gibi... ...madencilik çalışmaları için... ...yüzyıllık ağaçlar kesiliyor... ...daha bir sürü örneği var... ...ondan sonra da diyorlar ki işte onun yerine... ...üç katı ağaç diktik... ...aynı şey değil ağaç dikmekle ağaç kesmek... ...birbirine denk şeyler değil... E, ağaçsız, ağaçsızlandırma devam ediyor her yerde ve yapılaşma da devam ediyor İstanbul'da olduğu gibi büyük şehirlerde hepsinde görüyoruz bunu. Ya buradaki aklıma şey örneği geldi e, bitki bitki değil ama daha dün e, böyle bir haber var vardı uzun göl e, yapılaşma ile mahfûl evet. ...defalarca ifade edildi... E, ...zaten fotoğraflarından da dönüp bakıldığında anlaşılıyor... ...ne evet. kadar büyük bir tahribata uğradı... E, ...şimdi ise şöyle bir şey de söylenmeye başlanmış... E, ...uzun göl gibi üç tane göl yapacağız... Aha. ...ve Tabiat Parkı alanı ilan edilen yerde... Eğer, ...yapılaşma e, yapacaklar yani... ...evet hem Tabiat Parkı'nın içerisinde bizim bildiğimiz... Herhangi bir yapılaşmaya izin verilmediği ama göl yapacağız yapay gölü yapacağız diyorlar ve turizmi açacağız demek ki yapılaşmayı açacağız. Evet ee, yani yapaylık var olanı yok etme doğalı yok etme yerine Hı. yenisini yapma e, bir model halinde şu anda maalesef genel geçer şey oldu. Bir başka şey su iletim ve dağıtım sistemlerinde kayıp ve kaçakların mümkünse önlenmesi ve azaltılması demiş. Yani birkaç ay önce orman ve mümkünse su işleri... Kelimesinin mümkünse kelimesinin altını evet. çizmek lazım. Yani mümkünse diye bir şey yani bir krizden bahsettiğinizde mümkünse diye bir şey yok. Ted evet. Bunu yapıyor olmak lazım. Evet, et, %55 seviyesinde kayıp var su şebekesinde. Ee, zaten bunu söyleyen de hani bir bakan, orman ve su işleri bakanı... Ama biz şunu da biliyoruz ki bunu yüzde beşe kadar indirmek mümkün. Avrupa'da bu Tabii. mümkün. Bu konuda hiçbir çalışma yapılmaması meselenin aslında teknik değil politik olduğunu da gösteriyor diyebiliriz. Tabii yani bu örneğin çok önemli. Belki de bütün bu maddelerin içerisinde en önemli şey bu. Bu, bu cümleyi ya da bu adımı mümkünse diye tarif etmek... Aslında e, yani biz e, bu işte bir şey bu alanda bu krizde bir şey yapmıyoruzun evet. e, açık ifadesi konuşacağımız evet. daha çok şey var ama sürenin Onu sonuna gelmişiz biliyoruz. belki işte, işte, evet, son aynen öyle e, bölümü yapalım. şey diye özetleyebiliriz. Evet e, özetleyelim ondan sonra hani nasıl bir şey olması gerektiğini kuraklık eylem planı ondan bahsedelim. Şimdi çok boyutlu, uzun erimli ve karmaşık bir mesele kuraklık dediğimiz şey. Bununla mücadele etmek için toplumsal çözümlere ihtiyacımız var. Böyle halkın eğitilmesi falan diyerek geçiştirilecek bir şey değil. Günümüzde kuraklıkla mücadelede su varlıklarının insani ve ekolojik amaçlı kullanımı savunmak her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Bütün insanların ve canlıların yaşam hakkının ayrılmaz parçası olarak yeterli miktarda temiz suya erişimi anayasal Hak olarak kabul etmemiz lazım. Su varlıkların korunması tüm canlıların adil ve eşit kullanımı içinde merkezi yönetim anlayışı ve uygulamaları terk edilmeli. Su yönetimde yerel demokratik katılımcılık bir yönetim hali haline gelmeli. Evet onun için de pratik olarak belki şunlar... Hızlıca yapılabilir. Yani Türkiye içerisinden bahsediyoruz. Su kullanımının yüzde 85'inden sorumlu olan e, endüstriyel tarım ve sanayi. Hı -hı. Öncelikli olarak bu alandaki tüketim miktarının kontrol edilmesi ve bunların e, yani sanayi alanında özellikle e, arıtılmış suyun kullanılması e, zorlanmalı. Buna Yönelik yasal düzenlemeler e, yapılmalı. E, i̇klim değişikliğini arttıran fosil yakıtların kullanımından hemen vazgeçilmesi evet. gerekiyor. O yüzden yeni termik santral açılması değil, var olanların kapatılması o alanda çalışanların yeni iş alanlarında istihdam edilmesi e, gerekiyor. Enerjiyi de rüzgar ve güneşten e, sağlanabilir. E, bu su transferleri... Havzalar arası su transferleri projelerinden yani aslında hidrolik paradigmayı terk ediyor olmak evet, lazım hızlı ee, enerji verimliliği ve tasarrufunu sağlayacak uygulamalar hayatta suda da, da tabi aynı tabi e, geçirilmesi gerekiyor endüstriyel tarım yerine yereldeki halkın ihtiyacına yönelik geleneksel ve organik tarım e, teşvik edilmesi ve herhalde en temel şey de ee, hmm. ...su varlıklarının korunması amaçlı olarak suyun temel bir insan hakkı olduğunun yasal güvence, anayasal güvence altına alınması... ...çünkü su varlığınızı korumazsanız zaten kuraklıkla mücadele etmek gibi bir şeyimiz olamaz. Ee, hmm. İnsani kullanım amaçlı suyun içme, yemek gibi alanlardaki kuyun, suyun da temiz ve kaliteli olarak musluklardan akması ve bunun da e, insani temel ihtiyaçları yetecek olan miktarın ücretsiz olarak verilmesi gerekiyor diye her zaman evet gibi. bu tasarrufu <gülüyor> evet, sağlar aynen eee sonuna geldik artık programa Evet geçelim. hafta. Evet. Haftaya ha görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı